Saadatı tanıyan Allah'ı tanır. Bu yolun büyükleri şöyle diyor. Ya Rabbi, sen saadat-ı kiram efendilerimizi ne kadar büyük zatlar yapmışsın. Onları tanıyanlar Allah Teala'yı da tanıyorlar. Onları tanımayan Allah'ı da tanıyamıyor. Evet, Allah'ı biliyoruz ama tanımıyoruz. Sadat-ı kiram efendilerimiz Allah'ı nasıl tanıdılarsa bizlere öylece tanıtmaya çalışıyorlar. Allah Teala kendisini peygamberimizin sünnetini yaşayanlara tanıtıyor. Bu yolun büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Bu yolda riyazet yapmak ve nefsi emmare ile cihad etmek dinin hükümlerine uymakla ve sünnete yapışmakla olur. Peygamberi uymak bizi Allah'a götürür. Peygamberi tanımak için de kamil bir mürşit lazım